Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-hamda lillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu anna 'abduhu Bugün 9 Eylül 2009 çarşamba.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 Birinci kısmı La ilaha illallahın manası, ikinci kısmı La ilaha illallahın ruhünleri, üçüncü kısmı şartları, dördüncü kısmı bozan şeyler. Ancak bu dersimizde bu üç bölümden, şey bu dört bölümden üçünü anlatacağız inşallah. Ne o? La ilaha illallahın manası, iki ruhünleri, üç şartları. Önümüzdeki derse de La ilaha illallahı bozan şeyleri, La ilaha illallah dediğimiz La ilaha illallahı bozan şeyleri.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 zihinlerde tasavvur edilip kendi nefis, nefislerimizde muhakkak edilmesi lazım. Bundan dolayı inşallah bunlara dikkat edelim. Şimdi öncelikle diyoruz ki La ilahe illallahın manası. Şimdi dedik ki La İlahe illallah aslında tevhidül ulu diyetle birebir eşit manadır. Hı. Eş anlamlı. Hı. Ya, ve şanlamlı. Ve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 o zaman cümle ne oldu? Lâ me'bûde bi hakkin illâ ilâhun vâhidun. Tek bir ilahtan başka hakkıyla ibadet olunan yoktur. He? Veya lâ ve lâ ilâhe hakkun Allah'tan başka hak ilah yoktur. Lâ me'bûde bi hakkin illallah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur. Tamam?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 desem ki ispatla edinsem desem ki buraya Ahmet girdi bu lafzında Ahmet'ten başka girmedi diye bir şey var mı bu lafında bak desem ki bu odaya Ahmet girdi bu lafzından şu an, şunu anlaş, anlar mı bir Türk oğlu Türk bu odaya Ahmet'ten başka kimse girmedi anlar mı yok hiç kimse akıl ehli anlamaz bunu tamam mı Türkçeden nasibini almış bir insan bunu açık ve net bir şekilde anlar bu odaya Ahmet girdi demek bu odaya Ahmet'ten başka kimse girmedi manasında gelmez o zaman ispat tek başına önemli değil. Şöyle yapmam lazım. Ben Ahmedi bu odaya girmede birlemem için bu odaya girmede birlemem için şu lafzı kullanmam lazım. Bu odaya Ahmet girdi ve Ahmet'ten başka kimse girmedi. Veya bu odaya sadece Ahmet girdi veya başka istisna lafızlar. Tamam. O zaman La İlahe illallah'ın manası ispat ve nefidir. Ve bunu Allah Azze ve Celle'nin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 Şimdi o zaman la ilahe illallahın ruknu neymiş iki, tamam ruknu neymiş iki. Şimdi bir de la ilahe illallahın tabi dediğim gibi bunların hepsi alimler, bunları hepsin terati bu ilmi söylüyor. Şimdi bidaye olarak ilim talebeline başlayan insanlar veya e, ilmi tabi öyle diyeyim yani e, tabi bu lafız inşallah hoştur diyorum ki.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 Baktığımız zaman la ilahe illallah'ın şart olarak genelde bazı kitaplar la ilahe illallah hakkında 7 şart zikrederler. Mesela Türkçe kitaplarda bile mesela bu mevcut. Mesela en son işte eee işte Ummul Kur'an tarafından çıkan mesela pratik akide kitabı olsun. Ki çok güzel bir kitaptır. Veya işte bazı mesela Kur'an'dan çıkan bazı kitaplarda olsun vesaire veya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 kesin olan yedi tane şartıdır bu işte bundan fazla yoktur veya biri diğerine dönmüyordur gibi vesaire bunu söylemek biraz zor o yüzden çok büyük iltizam etmemek lazım ama mano olarak genel olarak sahih bu yani mesela bu yedi tanesi şey bu yedi saydıkları şey la ilahe illallah'ın Allah'ın olmazsa olmasıdır bu doğru buraya kadar doğru ama bunu ile sınırlamak Allah Alem bu çok daha bu biraz daha tetebua bahse ihtiyaç var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 O yüzden alimler diyor ki şimdi bu yedi tane şart La ilahe illallahı kendi nefsinde kendi nefsinde muthakkak etmek isteyen insanlar için olmazsa olmazdır. Tamam. O yüzden mesela seleften lafızlar var. Mesela işte e, mesela Vehbi ibni Munebbi rahimahullah diyorlar ki mesela diyorlar ki La ilahe illallah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 Şer'eten bu türlü lafızlar çoktur. Evet, Leyla anahtarla gelirsin ama anahtarın dişleri lazım yani. Nedir? O anahtarın gereklilikleri lazım. Lâ la ilâhe illallah, illallah bir anahtarsa onun dişleri lazım. Tamam? O yüzden alimler rahimahumullah zikretmişler. Yedi, genel olarak 7 Mesela diyorlar ki ilmun bunu hatta e, nazma dökmüşler bazıları ezberlensin diye. Diyorlar ki ilmun yaqînun ve ihlâsun ve sidquk ma'a Muhammedin ve enkiadun ve'l kabulü Hmm. İlmun yakinun ve ihlasun ve sidkuke ma'a muhabbetin ve inkiyadin vel kabulu leha. Tamam. Yani ne? İlim, yakın, ihlas, sidık, muhabbet, inkiyat, kabul. Bu yedisini geliyorlar. Bunu azma dökmüşler. Diyorlar ki, ilmun yakinun ve ihlasun ve sidkuke. Buraya kadar kaç tane? Dört. Devam ediyor nazım. Diyor ki, ma muhabbetin beş. Ve inkiyadin altı ve kabulu leha yedi. Tamam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 Söylemek. Manasını bilerek söylemek. Buna ise delil Muhammed suresinde Muhammed suresini getiriyorlar. Muhammed suresindeki şu ayeti getiriyor halimler. Diyorlar ki, Allah Kur'an'da ne buyuruyor? فَاَلَمْ اَنَّهُ لَا illallah اِلَّا اللّٰهِ وَاَسْتَغْفِرْ لَذَنْمِكِ Bil ki Elhamdülillah Evet, Allah Kur'an'da ne diyor? Felem bilki ennahu la ilaha illallah ve estağfir li zenbik. Bilki Allah'tan başka ilah yoktur. Günahlarından istiğfar et. Bak şimdi. Ne dedi Allah ayetin başında? Felem bilki. Ennahu la ilaha illallah. Allah'tan başka ne? İlah yoktur. İlmi zikretti. He? İlmi zikretti. Sonra ne dedi? Yani bil dedi. Sonra neyi bil dedi? La ilahe illallah. O zaman alimler diyor ki demek ki birinci şartı ne? İlim. Allah burada ilimiz ikretti. Yani bilerek la ilahe illallah. De. Tamam. Evet. Yine mesela Nebis Aleyhisselam ne buyuruyor hadiste? E, Müslimdeki hadiste. Diyor ki men mâte ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dehalel jenneh. Kim la ilahe il bilerek la ilahe illallah deyip ölürse ölürse Allah, Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse ne olur? Cennete girer. Bak burada ne bir tasavvup ilmimiz girmiş. Bu biri. Tamam? İkinci şartı alimler ne ezgi ki el yakin. Ama nasıl el yakin? El munafi li şek. El yakin el munafi li şek. Yakin ama şekki yani şüpheyi nefyeden bir yakin. Yani şüpheyi ortadan kaldıran bir yakin içinde olmak.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 kimlerdir? Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye kapılmayanlar ve cahedû bi'envalihim ve mallarıyla cihat edenler ve enfusihim ve nefisleriyle cihat edenler fîsebilillah Allah yolunda sonra ulaikehumus sadıkun işte sadık olanlar onlardır. Ne dedi Allah? Müminler kimmiş? Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye kapılmayanlardır. Bak ne? Yakından bahsetti. Çünkü yakın ne? Şek ve şüphenin zıttıdır.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 İmanın şey la yakin, la ilahe illallahın şartlarındandır. Yine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Vessellem ne diyor, ne buyuruyor? Eşşadu ellâ ilâhe illallâh, wa anni rasûlullah. Allah'tan başka ilah hakkı ile Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim ve benim Allah'ın resûlü olduğuna olduğuma şahadet ederim. La yalqallahu bihi ma abdun, gıyıruşâkin fihi ma illâ illâ dekal alcennâ. Diyor ki herhangi bir kul şüphe etmeden, işte benim bu söylediğimle yani Allah'tan başka ilah yoktur, ben de O'nun söyleyeyim bununla Allah'a Allah ulaşırsa, bununla Allah'a, e, Allah'la karşılaşırsa he, mutlaka ne olur? Cennete girer Hadis Müslim'de. Ne dedi peki bir Aslan burada? Gayru şakin, şüphe olmadan, yani yakın içinde bunlar. O yüzden alimler, buradan diyorlar ki bir insan, birinin şartı ilmi olacak,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 Onlara La ilaha illallah denildiği zaman ne yapıyorlardı, kibirleniyorlardı. Veya başka yeter ne diyor? Fe innuhum la yukhedi bunek, welakin alzalimine bi Onlar seni yalanlamıyorlar, ancak zalimler Allah'ın ayetini cahd ediyorlar. Bak görüyor musun? O yüzden alimler bu kabulü de ne yapmışlar? La ilaha illallah'ın şartına eklemişler. Çünkü alimler bakmışlar naslara. Burada bir müşrik taife var. Bunlar La ilaha illallah'ın manasını biliyor.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 Mesela buna deliller başka ne? Diyor ki mesela Allah ne buyuruyor? İnname kana kavlül müminîn izâ dû'û ilallâhi ve rasûlih li yahkûm beynehüm en yekûlû semi'nâ ve atâ'nâ ve ulâ'ikahumul muflihûn. Yok ki müminlerin sözü Allah'a ve Resulüne davet edildik yani aralarında hükmedilmesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü nedir? Semi'nâ ve at'ana. İşittik ve itaat ettik demeleridir. Bak kabulden bahsediyorum. Semihne ve attağına. Duyduk ve itaat ettik. Ve ulaike Allah atta ne diyor? Ve ulaike humul muflihun. İşte kurtuluşa olanlar felah olanlar felah bulanlar kimler? İşte bunlardır. Demek ki hatta başka ayet ve ma kane limu'minin ve la mu'minetin izha kadallahu ve rasuluhu emran en lehumul min emrihim. ve men ya'sillaha ve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 Fakat istemese ki bil urvatil vufqa, kim muhsin olduğu halde yüzünü Allah'a çevirirse, Allah'a kendini teslim ederse, bak boyun emekten bası, fakat istemese ki bil urvatil vufqa, sağlam kulba yapışmıştır. Yine Allah Kur'an'da ne bildirol? Waman ahsen, waman ahsenudinan, mimmen aslamu jehu.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 Hı? Hiç hiç kim hiç biriniz iman etmiş olmazsınız. Hevası benim getirdiğime ki ne Kur'an Sünnet, getirdiğime tabi olmadan, tabi olmadığı müddet hiç biriniz iman etmiş olmazsınız. He? O yüzden alimler bu nasları da getirerek diyorlar ki o zaman la ilahe illallahın şartlarından bir tanesi de ne? İnkiyat. Yani boyun eğme. mi? Evet, alimler 5. şart olarak diyorlar ki es-sedikuh yani sadık olmak sıdık içinde olmak, samimiyet yani el-munafilil kezib kezib, e, yalanlamaya yalanlamaya zıt olan sı sı sıdkıyetten bahsediyor alimler. İşte bu 5. şart olarak yani la ilahe illallah'ın medlülüne -med itikad etmek ama bu itikad nasıl olacak? zahir olarak, açık olarak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 Dışıyla içi İslamı kabul ve erd etme noktasında bir olacak, tamam? Yani azalarının kalbinin düşündüğünün zıttına hareket etmeyecek, tamam? Tevhid noktasında. Bunu da anladık inşallah. Buna delil çok Kur'an'dan tabi. Mesela Allah Kur'an'da ne buyurur? idace ekel munafi un münafıklar sana geldi ne diyorlar kallu neşedu inkel Raulullah innekel Raulullah Biz şaadet ediyor münafıklar ne diyor Biz şaaret ediyoruz ki sen Allah'ın reslüsün Allah ne diyor vallahu ya alemu innekel rasullü Allah biliyor ki sen kendisinin resuls yani sen Allah'ın reslüsün Vallahu yeşt ve Allah ne Allah şaaret ediyor ki innel munafikı yine le geldidi münafıklar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 O yüzden alimler diyor ki bu e, Sıdık'ta La İlahe illallah'ın şartlarından bir tanesidir. Tamam mı? <gülüyor> Altıncı şart olarak alimler neyi söylüyor? Altıncı şart olarak şirke zıt olan ihlas. Bu zaten çok açık ve net. Tamam mı? Yani ne? La İlahe illallaha zıt olan bütün hastalıklardan, kirlerden, pisliklerden arınmak. İşte ihlas budur. Tamam mı? İhlas, budur. Yani sadece Allah azze ve celle'ye ibadet etmek, ibadeti sadece ona hasretmek. Bunun delili çok. Allah Kur'an'a buyuruyor, "İla ilahiddinul halis." Halis din Allah'ın değil mi? ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddina Tam onlar neyle emrolundular diyor? Allah'a muhlis olarak. Tamam? Hanif olarak dini ona has kılmayla emrolundular diyor. Yine nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnallah harrem alennar men kale la ilahe illallah yetegi bizalik vecihallah. Allah e, ateşe neye haram kılmıştır? La ilahe illallah deyip ve bu, bunu bu la ilahe illallah'ı Allah'ın vecihini arzu eden. Bak ihlas. İşte bu kişiyi Allah ne yapmıştır? Cehenneme haram kılmıştır diyor. Yine nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? E, Es'adun nasi bi şefaati men kale la ilahe illallah halisan min qalbi. Bukhari'deki evet, Bukhari hadiste şefaatime en layık olan kimdir? Kalbinden halis bir şekilde heh? La ilahe illallah diyendir diyor. O zaman tüm bu naslardan anlıyoruz ki ne? La, la ilahe e, şey, La ilahe illallah. Evet. Şartlarından bir tanesi de ney? E, bunu Allah ihlas, yani ihlaslı olmak. Tamam mı? Evet. Alimler e, yedinci şart olarak da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 Ee, hani bu Nazm'ı e, söyledik ya neydi Nazm? ilmun yakinun ve ikhlasun ve sidkuke ma'a muhabbetin ve inkiyadin vel kabulu leha. yedi tanesini bu şekilde saymış Nazm'a birisi gelmiş demiş ki ya sekiz de var ve bir Nazm'ı daha eklemiş o sekizi zikretmiş demiş ki ve zide saminuha el kufranu min kebime sival ilahi minel edadikad uliha sekizincisi de şudur diyor ki zide saminuha sekizi de, art, sekiz de, de eklenmiştir Nedir o? El küfranu minke. Sen senden şuna küfretmek olarak da sekizi anlam 8'i eklenmiştir. Kime? Bima sivel ilahi minel endad. Allah'tan başka ortakların küfredilmesini, kadu liha ibadet edilen ortakların küfredilmesinin inkârı. İşte bu şekilde nazımı devam ettirmiş, bir, birisi bir nazmı daha eklemiş bu 8'i. E birisi çıkar şimdi bir nazmı daha ekler 9'u der ki işte lay laylala üzerine ölmek. Birisi der ki işte korkmak.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 Allah Kur'an'da bu Açık ve net la ikrah fitdin dinde ikrah yoktur. Kâtbe yene rüşdü müne el gayi yani rüşd dalaletten ayrılmıştır. Açık açık ortaya çıkmıştır. Ben on. Femen yekfuru bit tağuti veya umim billakim tağuta küfr ve Allah'a iman ederse, faqad istemsə kebil urveti vuzqa lan fisa meleha kopmayan sağlam bir kul kulpa, kulpa nakmiş olur yapışmış olur. Vallahu semi on alim Allah semi alimdir. Tannevi suresinin ne diyorum ben? Kel la illallah. Kim la ilahe illallah der ve kafar bima yu'badu min dunillah ve Allah'tan hı? ve Allah'tan başkasına yani e, Allah'tan başka ibadet edilene küfrede, küfrederse haram maluhu, maluhu ve damuhu. Kanı ve malı ne olmuştur? Haram kurmuştur ve hesabıhu Allah. Onun hesabı nedir? Hesabı kime aittir? Allah'a aittir. Bak görüyorsun burada da söylediğim ayette bu söylediğim hadiste ee, şart olarak tahta küfür edecek. Mesela, anlatıyor O yüzden e, çok böyle iltizam etmemek lazım. İnşallah evet. önümüzdeki derste de İslam'ın nevah kızlarını sayacağız. Bozan şeyleri. Allahu alem, sallallahu alem, Muhammedin ve aleyhi ve salli